namazını kılan dinini ikame etmiştir. Namazını terk eden dinini yıkmıştır buyuruyor. Bu sebeple Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'in sallu kenara aytumuni usalli benim nasıl namaz kıldığımı gördü iseniz öyle namaz kılınız çağrısına kulak verecek ve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 hayatımızda aslında oldukça önemli olduğunu göreceğiz. Allah'a müjdeleyip haber verdiği bu tatavvu dediğimiz yani nafile namazlar aslında anlayıştan kaynaklanan problemle farz ve sünnet uçurumunu da biraz daha arayı kapatacağını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 yani rukusu, kıraati, secdesi, kurudu, huşusu, Rabbine yönelmesi ve bu namazı dimdik Kur'an ve sünnet ölçülerine uygun bir şekilde eda ettiği zaman bu kişi efendim ecir sofrasından böylelikle gıdalanmış olacaktır.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 diğer amellerine itibar ediliyor ancak namazı eksikse Allah Subhanahu ve teale onun o namazını nafile namazlarla tamamlanmasını emrediyor bakınız bu kulumun nafile ibadetleri ey nafile namazları var mı Allah azze ve celle onun nafile namazlarına bakılmasını emrediyor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 Kabirlerde namaz kılınmaz, kabirlerde namaz kılınmadığı için de e, e, e, namaz kılınmayan bir evde aynı kabire benzeyecektir. O yüzden Allah Resulü ve Vesselam namazlarınızdan bazılarını yani sünnet olan namazları evlerinizde kılınız diye teşvik etmektedir.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 gösteriliyor biliyorsunuz e, Allah celle ve sellemin rüyaları da rüyaları da vahidi Bilal radıyallahu anh'ın ayak sesleri Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın önünde olduğu halde işitiyor Haris aleyhissalatu vesselam ve eee soruyor diyor ki Allah'tan mükafatını umarak mükafatını umarak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 Burayda radıyallahu anh'den buna benzer bir rivayet daha gelmiştir. Ancak onu burada e, nakletmeyeceğiz ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bilal'ın bu sözü üzerine onun cennette ayak seslerini işitme sebebini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu namaza bağlamıştır. Hatta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 nafilelerden bir tanesidir. Yani ismen nafilelerden bir tanesidir. Ee, hadislere bakacağız ve aslında bu namazın vacip olduğunu göreceğiz. Ebu, Kadad, Ebu Katade de selemiden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor Ebu Katade Es-Selemi. İçinizden biri camiye girdiği zaman oturmadan önce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 Yine Amr bin Cabir bin Abdullah Amr Cami, Cabir bin Abdullah'ın şöyle dediğini naklediyor. Diyor ki bir cuma günü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hutbe okurken ashabtan birisi mescide girdi ve oturdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hutbedeyken ona namaz kıldın mı diye sordu o oturan kişiye